Hacı Bayramı Veli Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tevbe ediniz ki affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip... ...kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Yaşadığınız her anın hesabını verecek gibi yaşam sürdürün. O büyük günün dehşetinden... Ve pişmanlıklarından şimdiden sakının Hacı Bayram-ı Veli İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedeceğini müjdeleyen büyük İslam mütefekkiri 1352 yılında Ankara'nın Çubukçayı üzerindeki Zülfadıl köyünde doğdu Gerçek adı Numan bin Ahmet bin Mahmut'tur Numan küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başladı Ankara'da ve Bursa'da bulunan alimlerin derslerine katılarak tefsir, hadis, fıkıh gibi din ilimlerinde ve o zamanın fen ilimlerinde yetişti. Ankara'da Melike Hatun'un yaptırdığı kara medresede müderrislik yaparak talebe yetiştirmeye başladı. Kısa zamanda halk arasında sevilip sayılan biri oldu. İlimdeki bu üstünlüğüne rağmen müderris Numan'ın ruhunda bir sıkıntı vardı. O bu sıkıntıdan ancak bir büyük alimin huzuruna varmakla kurtulabileceğini biliyor ve bir fırsat gözlüyordu. Nitekim bir gün dersten çıktığında yanına birisi geldi ve Ben Şücai Karamani'yim. Kayseri'den senin için geliyorum. Sana bir haberim ve davetim var dedi. Numan bu sözlerin sonunda kendisi için mühim bir haberin olduğunu anlamıştı. Hoş geldin, sefalar getirdin. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Anlat anlat diyerek hayretle sordum Beni şeyhim ve mürşidim Hamide Dini Veli Hazretleri gönderdi. Ve git Ankara'da kara medresede Numan adında bir müderris vardır. Ona selamı ve davetimi söyle. Al getir, o bize gerek dedi. Ben de bu vazifeyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Müderris Numan bu sözleri dinler dinlemez, baş üstüne, bu davete icabet lazımdır, hemen gidelim diyerek müderrisliği bıraktı. Şücai Karamani ile Kayseri'ye gittiler. Kayseri'de Somuncu Baba diye meşhur Hamidettin-i Veli ile bir kurban bayramında buluştular. O zaman hamidi Veli, iki bayramı birden kutluyoruz buyurarak Numan'a bayram lakabını verdi. Hamidi Veli Numan'la baş başa sohbetlere başlayarak onu kısa zamanda olgunlaştırdı. Zahiri ve batını ilimlerde yüksek derecelere kavuşturduktan sonra ona Hacı Bayram. Zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batını ilimleri ve bu ilimlerde yüksek derecelerini de gördün. Hangisini murad edersen onu seç buyurdu. Hacı Bayram'da velilerin yüksek hallerini görerek Kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yüksek derecelere kavuşmak için çalıştı. Hocasının teveccühleriyle zamanının en büyük velilerinden oldu. Hacı Bayramı Veli hocasıyla hacca gitti. Hac vazifelerini yaptıktan sonra Aksaray'a geldiler. Orada hocasının senesinde halifem vekilim sensin emri üzerine bu ağır vazifeyi üzerine aldı. Aynı sene hocası vefat edince defin işlemleriyle meşgul olup cenaze namazını kıldırdı. Aksaray'da vazifesini bitirdikten sonra Ankara'ya döndü. Ankara'da dinin emir ve yasaklarını insanlara anlatmaya, onlara doğru yolu göstermeye, yetiştirmeye başladı. Her gün pek çok kimse huzuruna gelir, hasta kalplerine şifa bularak giderlerdi. Talebeleri gün geçtikçe çoğalmaya, akın akın gelmeye başladılar. Kısa zamanda ismi her tarafta duyuldu. İstanbul'un manevi fatihi olacak olan Akşemseddin de, Osmancık'ta müderrisken şeyhin manevi derecesini duymuş ve ona talebe olmak üzere Ankara'ya gelmişti. Fakat şeyhin dükkan dükkan dolaşıp para topladığını görünce, yanına gelip hikmetini sormadan, ''Evliya para mı toplar, buralara boşuna gelmişim.'' diyerek oradan ayrıldı. Zeynuddin Hafi Hazretlerine talebe olmak üzere Mısır'a doğru yola çıktı. Halep'e geldiği gece bir rüya gördü. Rüyasında boynuna bir zincir takılmış ve zorla Ankara'da Hacı Bayram'ı Veli'nin eşiğine bırakılmıştı. Zincirin ucuzsa Hacı Bayram'ın elindeydi. Bu rüya üzerine Akşemseddin yaptığı hatayı anlayarak derhal Ankara'ya geri döndü. Şehre ulaştığında... Hacı Bayram Veli'nin talebeleriyle ekim biçmeye gittiğini öğrendi. Tarlaya gitti. Fakat Hacı Bayram Hazretleri ona hiç iltifat etmediler. Akşemseddin diğer talebelerle birlikte ekim biçmeye başladı. Yemek vakti geldiğinde insanların ve orada bulunan köpeklerin yiyecekleri ayrıldı. Hacı Bayram Veli talebeleriyle yemek yemeye başladı. Yine Akşemseddin'e hiç iltifat etmeyip yemeye çağırmadı. Akşemseddin yaptığı hatayı bildiği için kendi kendine ''Ey nefsim sen Allahu Teala'nın büyük bir veli kulunu beğenmezsen işte böyle yüzüne bile bakmazlar. Senin layık olduğun yer burasıdır.'' diyerek oradan uzaklaştı. Hacı Bayram veli hazretleri Akşemseddin'in mutevazuna dayanamayarak ''Köse! Kalbimize çabuk girdin yanımıza gel.'' buyurup iltifat etti. Kendi sofrasına oturttu. Sonra ona zincirle zorla gelen misafiri işte böyle ağırlarlar diyerek onun gördüğü rüyayı doğruladı. Akşemsettin bundan sonra hocasının yanından hiç ayrılmadı. Sohbetlerini kaçırmayarak kalplere şifa olan nasihatlerini zevkle dinlemeye başladı. Hacı Bayramı Veli'nin teveccühleri altında kısa zamanda bütün talebe arkadaşlarının önüne geçti. Nefsini terbiye etmekte herkesten ileri gitti. Ahşemsettin'e icazet, diploma verdiğinde bazıları "Efendim, sizde yıllarca okuyan talebelere hilafet vermediğini halde Bu yeni gelen Ahşemsettini kısa zamanda hilafetle şereflendirdiniz." dediler. Hacı Bayramı Veli de bu öyle bir kösedir ki, bizden her ne görüp duyduysa hemen inandı. Gördüklerinin ve işittiklerinin hikmetini de bizzat kendisi anladı. Fakat yanımda yıllardır çalışan talebeler gördüklerinin ve duyduklarının hikmetini anlayamayıp bana sorarlar. Ona hilafet vermemizin sebebi işte budur diye cevap verdi. Hacı Bayram-ı Veli bu şekilde hem talebelerini yetiştiriyor hem de belli saatlerde camide insanlara vaaz ve nasihat ediyordu. Herkes Hacı Bayram-ı Veli'nin vaazlarına koşuyor, güzel ahlak örneklerini görünce ona daha çok bağlanıyordu. Bu şekilde... Hacı Bayram'ın etrafında pek çok kimsenin toplandığını gören bazı hasetçiler, padişah 2. Murat Han'a Sultanım Ankara'da Hacı Bayram isminde biri bir yol tutturarak halkı başına toplamış aleyhinize bazı sözler söyleyip saltanatınıza kast edermiş. Bir isyan çıkarmasından korkarız diyerek iftiralarda bulundular. Bunun üzerine sultanın durumun tetkik edilmesi için iki kişiyi vazifelendirip O kimseyi hemen gidip huzurumuza getirin. Emrimize baş kaldırıp isyan ederse zincire vurarak getirin emrini verdi. Vazifeli çavuşlar ellerinde padişahın fermanı olduğu halde Edirne'den kalkıp süratle Ankara'ya gittiler. Şehre yaklaştıklarında önlerine yaşlı, nur yüzlü bir kimseyle bir genç çıktı. Selamlaştıktan sonra ihtiyar zat evlatlarım ''Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?'' diye sorunca, onlar da ''Ankara'da Hacı Bayram isminde biri etrafına adamlar toplayıp padişahımıza baş kaldırmıştır. Onu yakalayıp padişahın huzuruna götüreceğiz.'' dediler. Çavuşların bu sözünü bekleyen ihtiyar zat, ''O aradığınız Hacı Bayram bu fakirdir.'' diyerek kendisini gösterdi. Çavuşlar bir fermana baktılar, bir de Hacı Bayram'ı veriye. Aradıkları isyancı bu olamazdı. Bu nur yüzlü, hoş yüzlü zat hiç isyan edecek birine benzemiyordu. Hacı bayram veriye Veli'ye tekrar tekrar dikkatle baktıktan sonra birbirlerine ''Giderim, sultanımıza gidelim, bu zatın masum olduğunu, söylenenlerin yanlış olduğunu bildirelim.'' dediler. Hacı Bayram, ''Evlatlar, sizin geleceğinizi biliyorduk. Onun için yola çıkıp sizi bekledik.'' ''Padişahımızın fermanı bağışımız üzerindedir. Haydi durmayınız, elimi zincirle bağlayınız ve bir an önce buradan gidelim.'' buyurdu. Bu sözlere iyice hayret eden cavuşlar ''Sizi yanlış anlatmışlar efendim. Size karşı edepsizlik etmeye haya ederiz. Hele zincire vurmak hiç aklımızdan geçmez. Madem ki emrediyorsunuz, buyurun gidelim.'' dediler. Hacı Bayramı Veli ile yanındaki genç talebesi Akşemseddin, çavuşlarla birlikte Edirne'ye doğru yola koyuldular. Hacı Bayramı Veli yol boyunca çavuşlarla sohbetler etti. Onlara nasihatler de bulundu. Günler sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçip Edirne'ye geldiler. Sarayda Sultan II. Murat Han söylentilere göre devletin selametine kasteden ve tahtına göz diken bir eşkıya beklerken karşısında nur yüzlü, kamil bir veli gördü. Hayretini saklamayarak onu baş köşeye oturttu. Utancından bu büyük velinin yüzüne bakamadan yolculuğunuz zahmetli oldu herhalde dedi. Hacı Bayramı Veli ise tebessümle iyi bir vesile oldu. Birçok yerde ve buralarda epeyce maneviyat aşıkları gördük ve tanıştık diyerek padişahı rahatlattı. Sohbete başladılar. Sultan Murat, Şehzadeliğinden beri ilme pek meraklıydı ve büyük bir alim olarak yetişmişti. Hacı Bayramı Veli'yi konuştukça ilminin yüksekliğini daha iyi anladı. Ta Ankara'dan buraya kadar getirdiğine çok üzüldü. Tanışmakla şereflendiği için de çok sevindi. Tasavvuftaki bazı müşkillerini Hacı Bayramı Veli'ye sordu. Aldığı cevaplardan ziyadesiyle memnun oldu. Pek çok ihsanda bulunup hediyeler verdi. Fakat Hacı Bayram-ı Veli, sultanım, bizim dünya malında gözümüz yoktur, siz onları ihtiyacı olanlara veriniz diyerek nazikçe reddetti. Padişah ısrar edince de, mutlaka ihsanda bulunmak istiyorsanız talebelerimizin devlete vereceği vergilerden muaf tutulmasını arzu ederiz dedi. Padişah da memnuniyetle kabul etti. Hacı Bayram-ı günlerce sarayda misafir etti, izzet ve ikramda bulundu. Baş başa sohbet ettiği günlerden birinde konu İstanbul'un fethine gelmişti. Murat Han Gazi, Allahu Teala'nın izniyle, evliyanın himmet ve bereketleriyle İstanbul'u almak istiyorum. Rahmetli dedem Yıldırım Bayezid Han bu işe girişti fakat bir netice elde edemedi. Devlet-i Ali Osman'ın topraklarının ortasında bir Bizans devleti olmasına hiç gönlüm razı değil. Sevgili peygamberimizin de fethini müjdelediği bu İstanbul bize lazım. ''Bunu almak için de himmetinizi, yardımınızı bekliyorum.'' dedim. Murat Han bu sözleri söylerken Hacı bayram Veli derin bir tefekküre dalmış onu dinliyordu. Sultanın sözü bittikten bir süre sonra şöyle konuştu. ''Sultanım bu şehrin alınışını görmek ne size ne de bize nasip olacak. İstanbul'u almak şu beşikte yatan Muhammed'e, Fatih Sultan Mehmet Han ve onun hocası bizim Köste Akşemseddin'e nasip olsa gerektir.'' müjdesini verdi. Sonra geleceğin fatihini kucağına aldı. Onun gözlerine bakarak uzun uzun tevecühlerde bulundu. Sultan Murat Han bu müjdeye çok sevindi. Oğlu Şehzade Muhammed'e ve Akşemseddin'e artık başka bir nazarla bakmaya başladı. Hacı Bayramı Veli Hazretleri Edirne'de bulunduğu müddet içinde camilerde vaaz verip halka nasihatlerde bulundu. Edirne'lerde onu çok sevdiler. Onun hangi camide nasihat edeceğini öğrenip oraya akın akın giderlerdi. Padişah da onun Edirne'de kalmasını istiyordu. Fakat Hacı Bayram Veli Ankara'ya talebelerinin başına dönüp onları yetiştirmeye devam etmek istediğini bildirdi. Padişah nasihatlerde bulunduktan ve onunla vedalaştıktan sonra yola koyuldu. Önce Gelibolu'ya geldi. Orada Yazıcı Zade Ahmet Biçan ve Muhammed Biçan kardeşlerle görüştü. Bir müddet onları yetiştirmek için orada kaldı. Onların Bayramiye yoluna girerek tasavvufta ilerlemelerine sebep oldu. Muhammed Efendi yazdığı Muhammediyeyi hocası Hacı Bayramı Veli'ye takdim ettiğinde "Ey Muhammed, bu kitabı yazacağına kalbinin nurlanması için çalışsan" Nefsini terbiye etmek için uğraşıp on yola getirseydin daha iyi olmaz mıydı buyurduğunda Muhammed Beycan bir ah çekti ki o anda kitabın açık olan sayfeleri a ah! ateşinden kararıp simsiyah oldu. Hacı Bayram-ı Veli kısa zamanda bu iki kardeşe icazet, diploma vererek insanları hak yola davet ve bu yolda ilerlemekte görevlendirdi. Hacı Bayramı Veli, Ankara'ya Sultan Murat Han'ın verdiği fermanla geldi. Fermanda Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin talebelerinin yalnız ilimle meşgul olmaları için onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu bildiriliyordu. Bunu duyan pek çok kişi vergi ve askerlikten kurtulmak için Hacı Bayramı Veliliğin talebesi olduğunu söylemeye başladı. Bunlar o kadar çoğaldı ki Ankara'nın mali ve askeri düzeni bozuldu. Sonunda Sultan, Hacı bayram Veli'den talebelerinin bir listesini istemek zorunda kaldı. Hacı Bayram-ı Veli de Ankara'nın Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurdu ve bize intisap edenler, talebe olanlar burada toplansın diye ilan etti. Hacı bayram Veli'nin talebesi olduğunu söyleyen herkes akın akın gelip meydanı doldurdu. Hacı Bayram-ı Veli, dervişlerim, müritlerim, ''Bana intisap eden talebelerimi bugün burada kurban etmem'' emrolundu. ''Canını, malını bana feda eden çadıra girsin'' buyurdu. Bütün talebeleri bir korku aldı, bir uğultu yükseldi. Vergiden kaçmak için talebe görünenler ''Bu ne biçim mürşit, bu nasıl müritlik'' diye söylenip duruyorlardı. Hacı Bayramı ı Veli de elinde keskin bir bıçakla çadırın kapısında beklemeye başladı. Bu sırada topluluktan bir erkekle bir kadın kalabalığı yararak doğruca çadırın içine girdiler. Arkalarından Hacı Bayram-ı Veli de girdi. Daha önceden çadıra koyduğu koyunu içeride hemen kesti. Kırmızı bir kan çadırdan dışarı çıktı. Kanı gören herkes hemen kaçtı. Meydanda kimse kalmadı. Daha sonra dışarı çıkan Hacı Bayram-ı Veli, anladık ki bu kadar talebemiz varmış. Bunlardan başka herkes vergi vermek ve askerlik yapmak suretiyle devlete olan borcunu ödemelidir buyurdu. Talebelerine ve sohbete gelen herkese allah Teala'nın emirlerini bildirip yasaklarından kaçmanın şart olduğunu anlattı. Hayatı hep takva üzere haramlardan şiddetle kaçıp şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk etmekle geçti. Onun vefatından sonra bayramiye yolunu talebelerinden Akşemseddin ve bıçakçı Ömer Efendi devam ettirdiler. Allah hacı Bayramı veriden ve bu yolu günümüze kadar devam ettiren tüm Allah dostlarından razı olsun.